Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız Laflayacağız dinleyicilere Harika bir program yapacağız Şimdi dördüncü e, sezon yeni konsept programlar yapıyorduk ama arada bir dedik ki ayda bir defa da eski konsepte döneceğiz. Öyle değil mi Atilla? Aynen öyle evet. Ee, çok keyifli bir program olacak bu akşam. Ee, uzun zamandır takip ettiğimiz bir konuğumuz dördüncü sezona nasip oldu ee, bu akşam. Sevgili Gözde Sivişoğlu bizlerle. Merhabalar. Gözde hoş geldin. Hoş geldin. Hoş yani, bulduk. Yani çok teşekkür ederiz bizi fazla peşinde koşturmadan geldi. <gülüyor> Çok iyi olsun biliyoruz. Gerçekten Hatta öyle. festivali atlatalım ondan sonra yaparız diye konuşmuştuk. Şahane bir festival geçti. Şimdi ne festivali, ne festivali diyen varsa evet. Akbank Jazz Festivali diyelim. Onu ayrı bir soruda yapacağız. Çünkü yani herhalde ülkemizde yapılan son dönemlerde en kıymetli işlerden bir tanesi. Sürekliliği en uzun konserden Eline emeğine sağlık diyelim. Ve Göz de bizim. Aa, 113 on konuğumuz. Evet doğru. 112 demiştiniz. 112 şimdi, 113 mü? Peki, yani, tamam. Baktım şimdi 113'müş. Peki tamam. 12 <gülüyor> mi 13 <gülüyor> mi? Kandırır böyle aradık. <gülüyor> Kanma fazla. <gülüyor> tamam. Peki hoş geldin. Hoş bulduk. İstanbul'dan geldi ama aslında Karadeniz'in hırçın sularından geldi. <gülüyor> evet. Evet yine biz... Zonguldak. Zonguldak. Yine klasik formatı döndüysek o zaman e, hemen Gözde'nin bir... E, Çocukluk yaşlı... yani gençlik demeyeceğim, hala pırıl pırıl bir genç. Çocukluk yaşlarından başlayalım, üniversite sonuna kadar bir getirelim, sonra bakalım nereleri yelken atacağız. Atilla, tamam. Atilla bir şey dikkatimi çekti. Gözde dedi ki hala gencecik ve pırıl pırıl. Evet, pasta getirdi. Bir tane lokma koymadı ağzına, bize yediriyor. Bu i̇şte fotoğraf, böyle bir şey bu fotoğraflarda yani. ince çıktık ama sonra, sonraki <gülüyor> halimiz böyle olmayacak. Aynen, aynen canım. <gülüyor> E, teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Ben de çok severek buradayım. E, anlatayım kendimi. Gözde Sivişoğlu. Ben e, ben Zonguldak. Aslında Devrek doğumluyum. Zonguldak'ın bir ilçesi Devrek. E, orada doğdum, büyüdüm. Lise eğitimime kadar da Devrek'teydim. E, sonra yatılı okul serüvenim başladı. Zonguldak Fen Lisesi'ne yatılı okula geçiş yaptım. Ee, tabii şimdi çünkü... fenlisesi deyince bir, bir başka bir <gülüyor> kul var orası değil mi? Evet orası başka bir kul var. O dönem tabii çeşitli okullar vardı, kolejler vardı. İşte sınava giriyorduk, seçiyorduk. Bastır parayı oku ee... okulları vardı. İşte biz biraz <gülüyor> fazla çalışıp. daha çok <gülüyor> çok var. Evet. Biraz fazla çalışıp okuyan bir şey olduk. Kardeşim de aynı okula çünkü girdi. Hmm. Aynı okulu bitirdik. Evet bir bilim. Tabi analitik, bilim, o taraflarda daha fazla vakit harcadım. Ee, sonrasında da Galatasaray Üniversitesi felsefe bölümünü kazandım. Fransızca felsefe. Ee, Fen Lisesinden seçilen ve ya seçilen değil de kazanan galiba ikinci kişi falan bu felsefeyi seçen ama benim için yani bilim ve felsefe ne zaman ayrı durmuş ki? O seçimler olmuş. Çok da. evet şahane bir noktaya <gülüyor> e, parmak bastın. Evet. Onu soracaktım. Çünkü hani genelde bizim hep bildiğimiz fen lisesinin üstüne işte yatıp okunur ya mühendislik okunur. Işte fizik bir şey okunur falan. Felsefe aslında çok iç içe. Evet. E, sen de bunu o yaşlarda idrak edip okulvara kanalize olmuşsun. Evet biraz öyle oldu biraz da tabii ailemin de o konudaki desteği hmm. çok önemliydi çünkü ne istiyorsan arkandayız ne okumak istiyorsan arkandayız e, dediler her zaman desteklediler bu işte felsefe sanat edebiyat benim her zaman hayatımda olan aslında disiplinlerdi işte e, onu anlatıyordum size kahveyi içerken yani e, bir müzik öğretip ben ki bir şey çalmak istiyorum diye başladım. Tamam dedi annem gitar başlayalım. Bir hocamız dedi ki müzik hocamız olmaz. Önce piyanoyla başlasın. Piyanoyla başladım. Olmadı. Yok dedim ben yapamayacağım. Sonra gitara geçtim. Gitar şimdi Çalışmak gerekiyor. Sebat etmek gerekiyor tabii, tabii ki enstrümana. Bende de o kısım biraz eksikmiş <gülüyor> yani. Ee, sonra davul çalmaya başladım. Davuldu ama şey bir müddet gitti yani. En uzun davul. davul evet davuldu. Kaldı. Ramazandan Ramazan'a değil değil <gülüyor> Yok, değil. <gülüyor> değil e Bu nereden geliyor? Bu biraz da beni o tarafa doğru iten şey aslında biraz babam. Babanın adı ne? İhsan. Buradan sevgili <gülüyor> araba <İhsan. gülüyor> evet babam. İhsan Sivişoğlu. Evet. Evet. Peki Sivişoğlu evet. söylediğinde çok merak ettim. Sıvışmaktan ben. geliyor. Sıvışmaktan. E, kaçma güzel. ve e, sevgili hocam da Ahmet Koyaş kendisi Osmanlı'da siviç yılı olduğunu söylemişti bir derste memurların hmm, vergi kaçırdığı enteresan. bir yılmış hmm, o bana böyle bak bir gün böyle çok enteresan evet, bak, bir çok güzel, ne öyle evet, demişti ama yani. ben de e, doğrudur hocam <gülüyor> <gülüyor> Dedim, e şimdi, bak <gülüyor> Osmanlı'da yılda bir kere oluyormuş şimdi 365 gün Tabii. Yani yılda yani, bir gün olmuyor yılda bir gün vergi evet, kaçırmadığın o... <gülüyor> gün o gün siviç oldu işte o Türkçe. gün de tatil o gün de tatil <gülüyor> Ee, Neyse beni arkadan itmeyin böyle konulara. <gülüyor> Neyse sonuçta babamın tüm plakları. Böyle bizim her pazar mutlaka yeni bir albüm Baba dinlenirdi. Baba baya meraklı o zaman Meraklı müziği. meraklı evet o yani gençliğinden itibaren de hep meraklı. İşi o olmamış ama işte yurt dışına giden arkadaşlar İstanbul'a giden arkadaşlarının hep plak sipariş etmiş. Bizde her pazar mutlaka yeni bir albüm dinlenirdi. Yani plak olabilir Çok kaset iyi. olabilir. Çok iyi. Yani. Fark etmez ama yani türü. O, onunla beraber ben o kültür sanat, yani müziğin içinde daha doğrusu yoğrulmuş bir şekilde. Seçimlerimi de galiba buna göre, göre. yaptım. Şahane, yani. evet, şahane. Galata Sarayı felsefe. Peki şeyi soracağım. Şimdi Galatasaray Üniversitesi Fransızca. Evet. Sen lisede Fransızca okumadın. Okumadım, ben hep İngilizce okumuştum. Yani üniversiteye girip Fransızca okumak ayrı bir bela. Felsefe okumak çok büyük ihtimalle çok çok büyük bir bela. Evet. Yani bela ya demeyelim, öğrenim bir tecrübe. Yani ben, <gülüyor> benim aklım almıyor yani o yaşta Fransızca öğrenip de felsefe Zor, okumak. eli Frans, yani hani İngilizce neyse yani İngilizce bile yeni öğrensem belki okunabilir ama Fransız çok ağır yani felsefe okumak için çok ağır. Evet, ben bazen Türkçe felsefe kitaplarını o yüzden anlayamıyorum şu anda. Yani orada... Türkçeleri biz de <gülüyor> Yani oradan şey olduğu için şöyle... Evet, üniversitede yeni bir dil öğrenmek... <gülüyor> Biraz bir de, geç aslında. Evet, geç ve sosyal bilimler alanında bir de bunu öğrenmek daha yani da zor. Ekonomik okursun, bir şey okursun ama. Evet, bir şekilde çalışa çalışa okudum. Ben bir dönem de Erasmus'ta sorbonda okudum zaten. Ha, o, şahane. Çok da seviyordum ama zaten, çok hoşuma da gidiyordu. E, tabii şey pratiğiniz eskisi kadar kalmıyor onu çok kullanmıyorsanız bakalım, bakalım. hayatta Aynen içeri. sonra ama e, kültür yönetimi O e, master yüksek mı lisans. yüksek lisans evet. bilgi, üniversitesi, bilgi üniversitesi değil mi birazcık çok bahsetsene o program O Fransız'dan en... döndükten sonra Evet evet o, evet, o Erasmus'ta zaten ben Sorbon'a gitmiştim e, Sonra sevgili hocalarım bana dedi seni gönderelim gel yurt dışına diye yok dedim ben kalayım burada <Gülüyor> Öyle bir... E, <gülüyor> Peki, şeyden bahsedeceğiz, bilgiden bahsedeceğiz. Yani üniversite okurken bir kafanda bir yol haritası var mıydı? Tabii. Yani şöyle, üniversite yol haritamı çizdi aslında. Ben hmm. üniversiteye girdim, ilk sene... Gençler bir şeye hazırlanıyor, üzerinde tişörtler var. Bu ne diye sordum? Gençlik festivali yapılıyor dediler. Üniversitelerde gençlik festivalleri yapılıyordu benim girdiğim dönemde üniversiteye. Ee, dedim ki ben de istiyorum, ben de bu tişörtle olmak istiyorum, yok, ekipte bu mi? ekipte <gülüyor> olmak istiyorum dedim. Ee, sonra böyle bir şekilde yapan arkadaşlarımla tanıştım ve sonra kendileri ilk patronum oldu hatta o, o sektöre Çünkü. de beni e, kendisi itmişti sağ olsun. Ben de onlarla beraber festival yapmaya başladım Galatasaray Üniversitesi e, şenliklerini bir müddet e, böyle yaptım ben de. Ortaköy'de okudum. Evet, Ortaköy'de okudum. E, tabii o festivalciliği biraz orada öğrenmeye başlamışım. Onu şimdi fark ediyorum. Çünkü tabii amatör yani. de olsa bütün sanatçıları mutlaka. ayarlama, festival dengesini ayarlama. Çünkü festival dediğiniz şey bir denge. Ve kendi zevkleriniz dışında bir şey aslında. Mutlaka, mutlaka. Ve orada binlerce öğrenci var. Her birinin farklı bir zevki var. Her birinin farklı bir tınısı var yani. Mutlaka. Onlara uygun. Hem sponsorlarla görüşmeler, hem sahne kurumu, hem teknik. Çok soruş, çok soruş. Nasıl susturmayı düşünüyorsunuz? Evet ya Gözde? çok e, konuştum. Şimdi evet İstanbul Bilgi'den ben hemen bir atlayacaktım ama ona bile vakit kalmadı. <gülüyor> bir, bir parçaya gidelim biz e, ama çok keyifli hikayeler var sevgili Gözde de devam edeceğiz. Evet, e, ilk parça Ariel Anderson, Ralph Tavner, Nano Vasconcelo. Bak edeceğiz bir ECM kaydı evet. önümüzdeki haftaları hazırlık diyelim. Evet. Evet. evet. hazırlık. 50'de deniyoruz. Evet sevgili laflayacağız dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keyifli sohbetimizi. Bu akşamki konuğumuz Gözde Sivişoğlu. Ee, şimdi eğitim hayatı dedik ama çok eğitim hayatını da tamamlayamadık aslında. <gülüyor> belki de hani kariyere gerçi sen üniversite döneminde lisans döneminde belliydi. Üç aşağı beş yukarı dedin ne yapacağım ama belki İstanbul Bilgi'deki bu sanat ve kültür yönetimi... ...yüksek lisansı da ayrı bir şey açtı mı, ufuk açtı mı acaba? E, açtı tabii, orada birçok insanla tanıştım. Bir de biz galiba ilk ilk olmasa da yani yeni dönem öğrencileriydik aslında. E, ben festival şenliklerinde zaten deneyim kazanıp birçok insanla da tanıştığımda... E, ...üniversite yani yüksek lisansa başladığımda part time çalışıyordum. Aslında... Gözde o zaman şunu diyebilir misin buradan rahatlıkla? Yani bu iş... Hani daha üniversitedeyken aklınıza bir şey koyun insanlara ve dolayısıyla orada oradan itibaren başlayın kanalize olun. Tabii derim. Yani, ne kadar önemli mi? Evet çok önemli. Mutlaka değişir yollar. Mutlaka ha, önüne tabii, başka bir, bir şey çıkabilir. Ama bir kilometre taşı ve bir tecrübe evet, o yani. Tabii çok. bir de ben e, okuduğum okulları ve aldığım eğitimi de aslında hiçbir zaman... ...böyle geçer, genel geçer bir şekilde bakmadım ona... Hep, bir, ...hepsinden bir şey öğrenmeye... ...hepsini bir potada eritip... Mühim, evet. ...hayatıma, kariyerime nasıl... E, ...bana eşlik edecek diye bakmaya başladım... ...yani aslında baktığınızda... ...işte fen lisesinden çıkıp doktor olman bekleniyor... ...felsefeye geçiyorum, he. Fransızca felsefe... ...akademide kalmıyorum. Peki, hani, kimse bekledi mi doktoru veya mühendis olmanı? E, şey? Evet, beklediler. Annem babam öyle. değil ama hani ailenin diğer kalanları... Bir, ...bir de benim bütün yakın arkadaşlarım... ...yatılı okuduğumuz için e, yatakhane arkadaşlarımızın hepsi... ...ya otte mühendislik... <gülüyor> ...ya HAC, e, tepe, tabii, tepe tıp falan... ...hep evet. öyle Yenel kazandığı öyle için... Oluyor, ama şimdi onlar bana diyor ki altı yıl ben işte neler yaptım, sen altı yıl neler yaptın ama... Dedim herkesin seçim o, yolu, herkesin, herkesin, herkesin şeyi şey farklı. Yani. E, ben de onları mesela ile izliyorum, e, gurur duyuyorum yani hepsiyle. Ben de, de hep doktor arkadaşlarımla gurur duyuyorum yani, gurur ne zaman bir şey olsa evet. onlara gidiyorum çünkü. Evet yani, <gülüyor> ama hepsi... onlar bana gelmiyor. <gülüyor> onlar bana şey için, nereye gidelim demek için beni arıyorlar, <gülüyor> Yok, ben de onlara öyle hayatta da eğlence katıyorum. Evet çok önemli bence. Üniversitede biraz şekilleniyor. Zaten bence biraz biliyorsunuz. Keyifle de yapacaksanız işinizi zaten ona göre yolunuzu çizmeye başlıyorsunuz. Sevgili Gözde şimdi bu jenerasyonun hele bu yeni jenerasyonun biraz daha farkındalığı bu konularla alakalı var. Yüksek. İşte, evet yüksek. Ve dolayısıyla yani seçimler ne olabilecek etraftan. Aileler daha bu sefer... Eskisi gibi değil. Tabii. Eskiden ben üniversiteye gittiğimde yani ailem bile benim nereye gittiğimi, ne kazandığımı falan çok böyle bilincinde değildi ki. Hı hı. Etrafımızdaki aileler bundan çok daha fazlaydı yani. Mutlaka evet. Çocuk bir yere işte giriyor Tabii. bir puandan bir yere giriyordu o zaman. Ne olacağı bile önemli. Açıkta kalmayalım bir yere girelim derdi Tabii. vardı. Şimdi bu aileler daha bilinçli. Çocuklar Mutlaka, öyle. Alternatifler o, de çok fazla. Evet evet evet. Evet, evet yani bir de e, şu an çok fazla uyaran olduğu için tabii, aslında tabii, tabii. merak da çok fazla evet. birçok şeye eğer e, ben Ula, ulaşma çok, evet, ulaşma tabii, çok kolay tabii, çok o yüzden birçok şey. şeyle başarılı olabilir herkes evet. yani onu da çok veriyor tabii ki hem medya hem de yaşam. Ama yine önemli olan ben her zaman şeyi düşünüyorum... ...ne kadar sevgiyle yaptığınız... Evet. ...yani hani bu klasik cümledir ama bence doğru yani. Tabii, ne, ne kadar yap, evet, ilgiyle yaptığınız, severek yaptığınız... ...ve çalışarak yaptığınız... ...yani evet. ben çok seviyorum deyip kenarda oturmak yok, yok, <gülüyor> değil. Bir şey değil e şimdi evet. şeyi bahsettim, babadan bahsettim mesela... ...işte her İstanbul'a gelene veya yurt dışına çıkan bir plak ısmarlıyordu evet. dedim Ya o plaklar böyle... Santim santim damla damla birikmiş bir plaklar. E şimdi bugün böyle bir şey yapmana gerek yok. Ya. Giriyorsun bilgisayardan. Bütün plaklar eğlenir. Alsın Ben doldurmak yaşımda çok aslında şey değilim ama doldurma kaset. kaset. Tabi ya yani küçük bir ilçede büyüdüğüm için ben her şey ulaşım çok kolay evet. değildi. E, kaset satan abiler vardı, işte ablalar vardı. Onlara bana bunları doldurur musunuz? Biz o kaset satan ablalardandık. <gülüyor> i̇şte böyle onlara listeler yapardım. İstanbul'a e, hafta, şeyler tatilde geldiğimde böyle siydlar, kasetler alıp yani işte kitaplar Hı. alıp öyle dönerdim. E, ama tabii ki şey yani bu, bu alanıma destek olması açısından hani herkes bu kadar destek olmayabilir belki günümüzde oluyor mudur bilmiyorum ama hem o benim de hem de merakım da önemli. Yani o para biriktirip me telefonu almak tabii evet, çok aynen, önemli yani, aynen, yani kimisi evet. kıyafet alırdı, kimisi su ama artık her şey değişebiliyor ulaşım kolay. Aynen öyle evet. Ee, peki biz ne dedik yani, en? De şimdi evet. sanat ve kültür yönetimi aldım <gülüyor> <doldum> ben. <gülüyor> konuşuyorduk. Şimdi Bilgi Üniversitesi enteresan. Yani hem müzik konusunda Hı -hı. hem böyle bir takım yeniliklere çok açık bir üniversite. Hala da öyle mi bilmiyorum ama muhtemelen senin okuduğun yıllar hangi yıllar Bilgi'de? E, 2011-2012 falan. Yani 10 ya sene, evet, seneden önce. E, yani çok tabii hani öncül fakülteleri veya programları vardı Bilgi'nin. Çok da kıymetli insanlar çıktı. Yani hem müzik bölümünden hem farklı bölümlerinden. Şimdi sanat ve kültür ne sen girdiğin yani master'a yüksek lisansa girdiğin zaman artık ne yapacağını biliyordum diyorsun. Tabii çalışıyordum. Ben çalışıyordum ve yani orada da kalıcı yani o meslekte kalıcı olduğunu biliyordum ve bilgiden çıkınca da direkt o, o yöne yöneldin. Evet öyle oldu. Hemen pozitif mi geldi yoksa arada başka bir şeyler Yok. var mı? Yok. Arada başka şeyler var. Ben aslında sevgili Kerem Görsevin sanatçı menajeri asistanıydım. Aa, aa, aa, <gülüyor> evet bunu sen, bilmezsiniz. Sen <gülüyor> tanımlarla <tünelerde> bilmiyor musun? <gülüyor> Kendisiyle çok turna yolculuklarımız var. Allah Allah. Evet. Bakın enteresan. Ee, o bir dönem Gül Baba Müzik. ...le çalışıyordu. Tamam onu biliyorum. Evet. Ahmetcan da benim üniversiteden... ...arkadaşımdı. Haa. Zaten biz birlikte... sağ olsun o da beni böyle... ...itekledi festival şenliklerine... ...biz birlikte çalışmaya başladık Haa, bak, şenliklerde. Nereden değil? Aynen sonra da... ...ben part time çalışırken... ...orada çalışıyordum. İşte... ...Baba Zula'nın, Kerem Görsev'in... ...sanatçı menajer asistanlığını... ...yapıyordum. Nasıl şey kaprisli miydi... ...bu adam? Hiç değildir ya... <gülüyor> ...gerçekten ya yani kendisine de... ...söylüyorum zaten... Ee, çok böyle hani onlarla birçok şey öğrendim tabii yani sanatçı arama nasıl olur sanatçıyla değil nasıl olur ya da nasıl ayarlanır her şey o sanatçı tarafını biraz orada öğrendim ama onun öncesinde de yine başka bir organizasyon şirketinde çalışıyordum aslında hedefim pozitife girmekti tabii çünkü o dönem Babilon pozitif en tabii güçlü e, güçlülerden biriydi. aynen evet. yani oraya girmek orada bir şeyler yapmak tabii. falan böyle Okul büyük ihtimalle. Ayrı evet kesinlikle yani bunu her zaman bir araya geldiğimizde söylüyoruz birbirimiz arkadaşlarımızla. Bir yol vardı bir İKSV vardı herhalde. Evet. Yani hala da. Büyük ihtimalle aynı şekilde Öyle. devam ediyor. Üniversitede okurken de İKSV'nin hani bunları neden söylüyorum? Bunları yapmak çok şey katıyor e, insana bence. İKSV'nin film festivalinde, film de, Gönüllü bile çalışıyorsun. Gönüllü çalışıyordun. Tabii canım açık aynen, havada yer göstersen gönüllü çalışıyordum. Yani. İşte standta duruyordum ve filmleri izleyebiliyordum. Şimdi öğrencisiniz. <gülüyor> belirli bir <gülüyor> <Çok> kapasitede <gülüyor> izleyebiliyorsunuz falan. Hepsini izliyordum. Çok Ama ben kültür sanatı hep çok... Merakım vardı yani bir şekilde böyle böyle e, beni işte bir gün Gül Baba'da çalışırken e, orada böyle devam ederken yolun pozitifle Pozitif. kesişti pozitifte tamam. başladım evet. O zaman tamam. şimdilik burada bir mola verelim nefes alalım evet pozitifle geri döneceğiz. Ee, Pozitif bir konuşma oldu zaten. Aynen öyle evet ne çalışacağız Ahmet? Ee, Amar geliyor. Evet Fellini evet. Filini, filminin farklı bir yorumu İngiliz evet. sanatçı. Norma Winston. Evet, bu da bir İCM kaydı. Hep birlikte dinliyoruz. İCM'yi ısıtıyoruz siz yavaş yavaş. <gülüyor> Throwing patterns On to the midnight sky Sevgili laflayacağız dinleyicileri, ee, normal standart programlarımızdan bir tanesini yapıyoruz. Ayda bir kere yapıyoruz bu programı. Evet, ve sezonun ilk. Sezonun ilk standart programı. Bizim programa. standart programı. Sevde Gözde Sivişoğlu'nu misafir ediyoruz. Kırmadı bizi, kalktı geldi. Aynen. Bir, de, bir de böyle bir ortak isimler çıkmaya başladı. Evet Her bak tarzı, sen bilmiyor ben musun ben yani o işi? Evet. Ama çok güzel bir konuşma oluyor. Çok seviyorum böyle. Gözde yara da susturuyoruz. Ama pozitif <gülüyor> bir konuşma oluyor neticede. <gülüyor> evet. Sevindim. Pozitif evet. olmasına konuşmanın. Pozitiften <gülüyor> devam edelim o zaman. <gülüyor> tamam edelim. <gülüyor> ee, ben pozitife tabii... E, ...geçtikten sonra sanatçı ağırlama... E, ...departmanında çalışmaya başladım. Yani hospitality dediğimiz. Biraz orada asistandım. Sonra o bölüm... De devam ettim. Bir müddet kariyerime. Ben sadece rehberlik yapmadım biliyor musunuz? Müzik sektöründe hep böyle çalışan arkadaşlarımız rehberlikten e, devam eder. Evet. Yani oradan büyükse. Evet. Ben hayran olduğum tek bir sanatçı vardı. Jane Birkin. Bir tek onun rehberliğini o, yaparım süper. dedim. Ha, evet biraz iyi. şımarıklık yaptım ha, galiba. Güzel. Onun rehberliğini Ama yaptım. Doğruysun. <gülüyor> evet. Çok da benim için önemlidir. Böyle bana yazıları ve süper, şey resimleri süper. vardır. E, oradan sonra hem prodüksiyonda çalıştım. Yani sanatçı ağırlama asistanı, prodüksiyon bütün alanlarında aslında çalışmaya başladım. Pozitifte. Zaten pozitif bir okul gibi. Yani evet. her şey görüyorsunuz, öğreniyorsunuz, çalışıyorsunuz. E, prodüksiyon, sonra proje alanı. Orada devam ettim. Büyük stadyum konserlerinde sanatçı ağırlama e, ekibindeydim. Onları yönetiyordum. Rihanna, Lady Gaga, Metallica, yani Efendim, kulis bir, arkası. Biraz böyle bir şey versene bize. Dedikodu çok, mu? Evet, dedikodu olan <gülüyor> ziyade şey. Dedikodu değil de merak ettiğim. Büyük stadyum konserlerinin organizasyonu tabii çok, çok farklı. Evet. Mutlaka yani, yani lojistiği evet, yani var yani her ayrı. şey var o yani sanatçının işte burada Tabii. misafir edilmesi var yok otelindeki buzdolabının içine onu Tabii. ister bunu ister onlar nereden gelirler sahne nasıl hazırlanır bunun böyle biraz ben bir parça biliyorum Tabii. bazı Hı -hı. sahneleri hazırladığım için benim de bir arkadaşımla birlikte böyle bir ses ve ışık işleri Hı -hı. yaptığımız dönemler vardı oradan çok az benim bir bilgim var ama hiç bilmeyen dinleyicilerimiz var bizim Böyle bunun bir altyapısı nasıl aslında, kaç süre. gün sürer, ne yapılır. Şimdi tabii o nerelere hop. yığılır. <gülüyor> Evet tabii e, hangi sanatçın geleceği, hangi projeyle geleceği, nasıl bir sahne şovuyla geleceğiyle hı hı. başlıyor. Tabii, tabii ki tırlarla geliniyor. Çünkü onların malzemeleri geliyor. Sizin stadyuma bir giriş tarihiniz oluyor. Onların gelene kadar hazır edilmesi gerekiyor. Aslında zamanla yarıştığınız, yani yepyeni bir şey kuruyorsunuz. Ve sonra o yepyeni kurduğunuz şeyi tekrar aynı düzenle topluyorsunuz. topluyorsunuz. Bir de aynı düzenle de toplamanız iki gerekiyor. İki sonra başka bir yere aynısı kurulacak. Evet, evet aynen. E, ben şeyi hatırlıyorum, bir odayı pembe beyaz yani böyle eee Perdeler bembeyaz yani bembeyaz bir hale getirmiştik bir sanatçı için. Mesela otel odası. Hayır. İşte bu kulis odası. Stadyumdaki bir odayı. Haş stadyumdaki evet. bir odayı. Hmm. Ve e, çıktığında siz bile siz mimarsınız zaten. Evet. Anlarsınız o hissi. Bunu ben mi yaptım? Çok güzel olmuş. Yani böyle inanamamıştık o çıkan şeyde yani istediği. Onların gelip beğeniyor olması da tabii çok hoşunuza gidiyor. Onları çok güzel bir şekilde ağırlamak. Yani bu benim kulis tarafı, prodüksiyon zaten gece gündüz çalışıyor bir şey onların e, gelen sanatçının ekibiyle çalışıyor 7.24 belirli düzende tabii ki şimdi 7.24 diyorum ama çok düzenlidir. 12'de yemek molası verilir. İşte 5'te tekrar bir şey molası veriliyor yani çok düzenli çalışılır zaten büyük e, her zaman işlerde. E, böyle hazırlıklar var ama yani bu 10 gün de sürebiliyor ya da bir haftanız varsa bir haftada kuruyorsunuz tekrar söküyorsunuz. Yorucu ama çok keyifli. keyifli. Ya ben şeyi merak ediyorum yani böyle büyük bir atıyorum 20-30 bin kişilik stadyum konserinin arkasında kaç kişi çalışıyor? Ya bir kendi ekibi var mı? bildiğim kişim. kadarıyla. Yani <gülüyor> teknik ekipler var. 15 kişi vardır her şey. Yani bir local dedik. Evet, zaten evet. bir de onların kendi, kendi ekibi. ekibi var. Yani şöyle düşünün. Bir kulis ekibinin bile 10 e, kişi olduğunu düşünürsek e prodüksiyon da on, yani bir 100 200 kişi o ama çalışıyor. bu şey Orayı hazırlama ve bunun tabii ki orada barında de deko, çalışan... Dekoru, tabii, tabii, yok, dekoru, yok. Yok. dekoru, dekoru var. Dekoru var. Kamyonun sesi var, ışığı var. Yani tabii, bar ekibi var, yer gösteren tabii, var. var. Dışarıda çalışan herkes yani var. 300 yani 300-400 kişinin fazla, parmağı da eğiliyor. Yani ekmek de o, yediği, ekmek bir de. yediği bir de. Ekmek yediği bir operasyon. Gelirinin de oldu. Peki bir soru mesela. Ee, bu gelen sanatçılar, yurt dışından gelen sanatçılarla... Türkiye'ye ilk defa gelenlerin intibası ne oluyordu genellikle böyle bir genel bir gözlem yaparsan? Yani. Çünkü mesela hep şöyle bir hikaye var. Yani bir öyle veya böyle bir üçüncü dünya ülkesine geliyoruz gözü var. Ama bir yandan da mesela İstanbul gibi bütün Hı. egzotik bir yer. Yani. Egzotik ve bütün dünyanın medeniyetin merkezlerinden bir tanesi var. Yani ikisinin de böyle kafasını karıştırdı yani Anadolu diyorsun dünyanın en eski Mezopotamya'dan itibaren başlayan en eski uygarlıkları işte kazıyorlar Göbekli Tepe'yi Avrupa'da iki tane mağara resmi bulurken orada işte bilmem heykeller çıkıyor bugün kütür kütür. E şimdi gelen insanda bir bu var bir de diyor ki bu Müslüman ve bir üçüncü dünya ülkesi falan. Kafalarındaki bu trafik ne oluyor? Gelip bütün bu bir de inanılmaz bir izleyici geliyor oraya tam, evet. hiç ummadıkları bir şey belki de Türkiye için. Umuyorlardı. Umuyorlar. ona bakıyorlardır ha. zaten oradaki tür tabii Büyük Türk dinleriz kimler de o zaten tabii. şey ee, ama şöyle hiç yalan söylemeyi sevmiyorum bir kere bile olumsuz bir şey duymadım kimseden ne güzel evet çok beğeniyorlar. Bir kere çok heyecanla geliyorlar yani evet. e, belki sizin dediğiniz gibi e, düşünüyor olabilirler ama bence öyle kırılıyor, bir evet yani geliyoruz. kırılıyor ya da belki de hiç o beklentiyle bile gelmiyorlar evet. yani. Bir kere bizim misafirperverliğimiz ya bu çok klasik ama ben bunu gördüm yurt dışında da birçok festivale gittiğim için kulisi arkasında biraz gördüğüm için Harika. bizim misafirperverliğimiz o ağırlama şeyimiz ve güler yüzlülüğümüz. Yok, Yok. Hiçbir yerde yani. Milizel. Bence o da onları evet. çok rahat ettiriyor. Harika. E, her türlü sorunu çözmeye çalışıyor. Tüm ekipler gerçekten öyle yani. hani. E, bence o yüzden çok rahat ediyorlar. Ama tabii ki e, gündem şartları ya da hani ekonomik şartlarla bazı şeylerin zor olabileceğini, her, şeyin, her isteğin olamayacağı. olamayacağını da bence çok farkındalar. Olam Bu da sizin işinizi tabii kolaylaştırabiliyor <gülüyor> doğru, yani. Doğru. Birlikte yaratıyorsunuz. Doğru, doğru. Göste, düşünsene ya. Geliyor buraya. ...bir kıtadan bir kıtayı seyrediyor... ...ve aradan deniz akıyor. Biz Geri gezdiriyoruz, geçiyor. çok bayılıyorlar. E öteki tarafta adam tapıyor, bakıyorsun... ...gidiyorsun... ...Times Nehri, kahverengi bir su akıyor oradan... ona Orada tapıyor adam. İşte Pırağa gidiyorsun... ...vallahi yani... Ya, Türkiye, dere, İstanbul gibi, dere, çok dere gibi farklı bir şey akıyor oradan. Çok farklı. Fransa'ya yani o... gidiyorsun öyle... ...sen nehri diyorsun... ...suyun rengi bile ne olduğu belli değil falan... ...ama burada yani... Deniz akıyor bir kıtada ve bir kıtadan evet. bir kıtayı seyrediyorsun. Ya o yani. harala gürelesini bile bence bir onlara şey evet, geliyor. Evet. hatırlar mısın? Ee, üçüncü sezon ilk programını Harun Harun Dizerle yapmıştık. Hmm. O evet, da evet. çok benzer, gözlerinin söylediğine benzer bir şey söyledi. Türkiye'ye gelen sanatçıları bizim misafirperverliğimiz korkunç, etkiliyor evet. gibi bir şey söylemişti evet. o da. Yani hiçbir yerde görmedikleri ilgi. Hani alakayı, sevgiyi burada görmeleri tabii Hı. onlar için de hoş. Ve bunu yani. zorla yapmıyoruz. Evet, işte, o çok, çok olanı işte o. acayip. İçten yani, gelerek yapılıyor. Yani. Evet, evet yani. O, o kıymetli. Tabii onu yani, onu görebiliyorlardır tabii sonuçta sanatçı yani. Bizi birlikte yemeğe gidiyoruz bazen. Bir şey oluyor falan. Yani çok keyifleniyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Evet. Biz de onu zaten severek isteyerek yapılan. Sevilmeden yapılacak, yapılacak bir şey bir değil o. Değil. Sanatçı tabii. ağırlama tabii, falan olaylar. Doğru olsun. Yani neticede bu memleketin siz Aa, ...gözükmeyen... Yüzüyor aslında. Yani, yani. yani. Çok önemli bir şey bu yani. Çok evet aslında. Teşekkür ederiz buradan Biz yani. de teşekkür ederiz. Bu sene herkese nazar boncuğu dağıttık festivalde. <gülüyor> Valla Türkiye'ye gelenler böyle ekipler görseler... ...Türkiye başka bir boyutta olurdu bugün yani. Ke keşke herkes böyle karşılansa şey olsa. Ya ben ne hikayeler duydum bazı sanatçılarımızdan da yani hani ağırlama anlamında yani aklım gitti hani yani bu nasıl olabilir <gülüyor> acaba falan diye böyle hani bu şeye uygun değil yaptığımız işe uygun değil Bu nasıl olabilir falan diye tabi o yüzden hani biz bu konuda bence çok e, iyi bir noktadayız Nokta. ya bilgili eğitimliiz bence evet, bu konuda evet. yani. o çok önemli herhalde yani. evet. e bir de tabi neticede... kurumsal bir yapı tabii. Akbank bunun da pozitif. bir ağırlığı var. İKSV tabii canım tabii, evet, o çok İKSV, önemli tabii, tabii. isimler yani artık çok büyük ihtimalle İKSV pozitif de herhalde dünya çapında tabii canım, tabii. isimleri olan tabii. firmalar şirketler. Evet, yıllar evvel e, kulaklar Çınlasın Görgün Taner'le konuştuğumuzda yurt dışından ilk festival başladığı zamanlara insanlara burada getirmek için uğraşıyorduk gelmek istemiyorlardı pek böyle biraz zor getiriyorduk hmm, dediğini hatırlıyorum. Şimdi belki tam tersi. Şimdi gelmek için evet. sıraya Gerçi ondan bahsedeceğiz. Seçiyoruz. Onu bir dahaki soruya bırakalım. Benim bir haftumda <gülüyor> soru var. Çünkü tamam. Gözde'ye sormak istediğim. Ee, bir parça arası verelim. Verelim. Ee, Setayör diyelim. Ee, kimden geliyor? Anur Brahm. Evet. E, güzel bir Ut. Evet, Tunuslu usul, Ut usul. sanatçısı. Ee, yine bir ECM kaydıyla devam ediyoruz. Benim böyle çok Anur Brahm'i dinlediğimde böyle çok Gözlerinden böyle dolu dolu tamam, yaş geldi. <gülüyor> yani. Bugün evet, biliyor musunuz e, sabah dinledim. Aynı ha. parçayı değil ama başka şeyle. Ve bir arkadaşım dinliyordu. Sonra başka bir yerde ona denk gelmiştim. Aynı şekilde hissettik ikimiz de. Yani ha. böyle Çok hissettiriyor. Etkili, evet. Çok etkileyici. Evet. Evet. evet hep birlikte dinleyelim. Sevgili laflayacağız dinleyicilerim, programımız son hızıyla devam ediyor. Bu akşamki konuğumuz sevgili Gözde Sivişoğlu. Şimdi konu müzik, işte festival, konser olunca tabii aklımıza birçok soru geliyor. Bunu hani konuyla ilgilenen diğer konuklarımızla da konuştuk ama hala da maalesef yani ben bunu birazcık sorun olarak görüyorum. O yüzden hani Gözde'ye de soracağım bu yakın vadede düzelir mi yoksa artık buna alışmalı mıyız? Şimdi şeyi hatırlıyorsunuz böyle 93 falandı yanlış hatırlamıyorsam. yani 93 senesinde böyle bir 6 ay içinde işte dünya çapında 10 sanatçı, 10 stadyum konseri falan işte Guns Roses'ından tut, Madonna'sından tut falan. Bir daha da öyle bir şey olmadı açıkçası yani tek tük bir şeyler oldu ama hani bu kadar ben üst üste bir şey olduğunu Türkiye'de çok hatırlamıyorum bunun bir, bir sebebi var mutlaka yani hani bu sadece ekonomik midir yani bizim işte o yıllardan bugüne yaşadığımız bir kültürel erozyon mudur? Kaç yıldır olmuyor Atilla bir de düşün. Evet yani ben son stadüm son konseri. yıllarda bir stadyum konseri hep katılamadım çünkü pandemi de girdi araya. Tabii. Evet el Covid'den Aynen. sonra iyice olay artık şey Shiraz'da ama en son Morvetesi yaptı stadyum Evet. Yani yabancı isim Aslında değil hani. Değil. hani evet, evet onlar da kendi çabalarıyla e, yaptı işte diye. İşte evet yani bu evet. Ve insanlar ne kadar özlediklerini hatırlamışlardı orada. Herkesin duygusu, duygusu yani böyle e, coşmuştu. Peki talep mi yok yani yani ben onun şey, e, talep olmaması mümkün değil. Yok tabii ki talep var. Yazışmalarda vardır. Mutlaka birçok e, firma getirmeye de uğraşıyordur. Ama ben burada e, birçok neden olduğunu düşünüyorum. Yani ekonomik tabii ki var. Çünkü hani artan e, kurlar. Enflasyon. Bu etkiliyor tabii ki. E sponsorluk eskiden hani evet. böyle sponsorluklar daha aslında net, daha büyüktü. Şimdi o etrafta gelişen şeylerle aslında çok fazla şeyler var. Yani hani evet, sponsorların evet. da ilgisi ve Şimdi, konsantrasyonu evet. bölünüyor haklı mutlaka, olarak. Mutlaka, mutlaka. Yani. Evet, tabii ki her sponsoru alamama gibi etkiler i̇şte de var. İşte o da var değil mi? Evet. Ee, öyle şeyler de olduğu için tabii biraz böyle e, dar alanda ya, kısa paslaşmalar. Evet, evet. Bir de e, seyirci davranışı çok değişti. E, seyirciler birincisi e, şöyle şeyler. Ben de bunu yapıyorum. Yani birçok e, seyircinin de bunu yaptığını düşünüyorum. Tabii ki imkanı olabilen. Ee, yurt dışında turneleri takip etmeye başlıyor ee, evet. ve hem diyor ki farklı Aynen. bir ülke görürüm Tabii. hem de diyor e, orada bu festi şey ucuz bir yerden bir bilet alırım bakıyor aşağı yukarı Türkiye'ye gelse de bu fiyat biraz da bir yer görürüm diyor. Benim oğlum atladı weekend konserine gitti Hollanda'ya mesela yani weekend Türkiye'ye gelse eminim ki çok büyük i̇şte, iş yapar evet. ama. Onun gibi mesela ben <gülüyor> şaşıracaksınız ama çok büyük bir Beyoncé şeyi ayran 3 kere izledim kendisini. 3 farklı e, Yardım, ülkede, ülkede ve ülkede stadyumda ülkede. yani. Hani o o pro, o prodüksiyonun Türkiye'de olması çok isterim. Muhteşem ama yapılabilinir mi? Çünkü tekniğinden her şeyine de, de çok büyük e, Şeyler maliyetler var. De Şeylerde o şovların içeriği evet. falan da evet, anormal çok anormal değişti son yıllarda. E, e, tabii bu da var, seyircinin alışkanlıkları da değişiyor. Seyirci farklı ülkede izlemeye tercih edebiliyor. E, bir anlamda ne yazık ki bütün festivallerde de bence bunu görüyoruz. Belki söylemiştir diğer konuklarda. Tüketim alışkanlıkları da değişti. Siz festivalin biletlerini önceden çok kolay oluyordu konserler, evet, evet, yani evet, hemen tabii, bitiyordu. Tabii. Şimdi hem pandemi, hem hemen iptal olabilir bir şey olabilir Bilir. ya da biz Bilir. hani Bilir bir, bir, bir, bir şey sağlık sorunu olur diye hep son dakika. Daha Son yeni gün. oldu ya. Üç günlük yas oldu mesela. gibi e, tabii e, tabi. evet, aynen. Bütün oldu. O, o korkuyla da ya da o çekinceyle de seyirciler de orada e, bir gelir sağlayamadığı için o dengelerin hepsi işte böyle büyük işlerde. İnkamp, outkamp biliyorsunuz zaten onu Fakat değiştiriyor yani şeyde, dengeleri. Şeyi de mesela e, takip ediyorum birkaç defa gittim açık havada caz diye bu Göktürk'ün oradaki kent ormanında oh, evet. hmm. böyle bir takım caz olmasa da bir takım müzik aktiviteleri oluyor. <gülüyor> <diyelim. olmasa> da. <gülüyor> evet. Adı caz, var ama... öyle aktiviteler. Evet. Var öyle <gülüyor> evet <aktiviter. böyle gülüyor> şeyler... Ama <gülüyor> insanlar da bu açık hava aktivitelerine bir epey rağbet ediyorlar. Çok seviyorlar. Çünkü evet. bir nefes <gülüyor> alacak bir ortam, ortam olarak evet. görüyor. Aynen. O yüzden yani eskiye dönecek olursak böyle stadyum konserleri falan filan olursa artık insanların buna böyle biraz daha talepkel yaklaşabileceğini düşünüyorum. Evet, Bunun tabii. böyle bir geri dönüşü olacak diye. Ya şimdi bir de şey var yani, aslında onu da buradan sezgilerle bunu ama unut, parklar ediyorum. ya da böyle açık alanda ücretsiz konserler de aslında ben çok destekliyorum mutlaka olmalı. Yani evet. türü ne olursa olsun evet. bu arada. Hani... Bozcaada jazz festivali yolda giderek konuşuyorduk. Evet evet ama tabii o da aslında ücretli yani biletli ama evet, farklı var, yerde. Evet. Bu kent ormanda ya da İKSV'nin yaptığı parklarda caz, bizim <gülüyor> yaptığımız müze, gazhane ücretsiz evet, müziğe evet. erişim oldukça ben bu ilhamın, bu enerjinin daha da artacağını düşünüyorum ve olmalı da yani. hani Kesin, Çünkü gerçekten ki. herkes o bileti alamayabilir. Yani. Ya bir de şu var şimdi benim gözlemleyebildiğim kadarıyla atıyorum hani. Ya ben 90'larda, 2000'lerde çok stadyum konserinde gitmiş biri olarak şunu hatırlıyorum. İşte bu yurt dışında bile olsa, yani Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, İngiltere'de olsun, işte bilet fiyatları işte 40 dolarlar, 50 dolarlar, şu anda 400-500 dolarlar. Yani evet. Amerika'da veya evet. ve İngiltere'de bir İyi bir ismin konserine gitmek işte mesela Beyoncé konseri çok büyük ihtimalle 400-500 dolar. 400 dolar en arka, en arka. tribünün en üstü e, yani. Şimdi e orada, gidi gidi gidip orada yer gösterelim biz. Sen <gülüyor> şey Gözde'nin <gülüyor> yanına staja git belki sana iş verir. Gözde bana iş versin ben yer göstereyim. Ya yani Türkiye'de hani şimdi evet. tamam ben adam Türkiye'ye geliyorum diye büyük ihtimalle onda bir fiyatına bilet satmak istemeyecektir Tabii. yani. Bunun bir hesabı yapıldı. Birisi yaptı hatırlamıyorum yakın zamanda. Bu festivallerin hani biri gelse en, fa Fazl en ucuz bilet bir ne kadar olur diye. gibi falan. Hmm. Bunu bir arkadaşım da bana sordu. Anlatamadım yani ikna edemedim neden yüksek Yok. olduğunu, ne olduğunu, niye şeyini. öyle tabii de, yani ya bütün fiyat, bütün dünyada fiyatlar her şeyin fiyatı evet, çok şiştiği için evet bu arada 400 için. dolar Amerika'daki yani bir arka Amerika'daki arkadaşına gidip ona da çok fazla Müzik. geliyor tabii ki, mesela tabii ki, yani tabii hani tabii, tabii. sadece ya, ya şeyle ya öyle değil e şimdi Atilla burada 400 lira olsa çok pahalı gelmeyecek 400 e şimdi lira şimdi ama şimdi işte 400 liraya bir insayı için herhalde 1 milyon kişi sokmal lazım senin oraya. Ama, hayır adam da mesela 400 lira veriyor kendi parası e ama işte ama hayır ya yani o kadar işte değil Amerika'da 400 dolar kötü bir para değil evet. iyi bir para iyi bir para yani, ya yani burada, 400 euro yani iyi siz bir para bir konsere 12 bin lira ya üç kişi gitsin yani hani bir aile evet, falan yani iki, bir öğrenci eşinle yani. çocuğunla gittim ya işte 50 bir, bir maaş ağaç ya orada belki çocuk var ne şey kaldı orada belki onun Ayarı değildir ama yine de orada da 400, evet, evet. 400 önemli tabii, bir para. Tabii tabii yani evet o dünyada bu böyle. E, ya bin dolar bin iki yüz dolar sen hani New York'ta tam büyük şehirler değil bu kira ödediğin büyük. Tabii ki. kiran üçte biri kadar bir akşam iki saatlik konsere tabii. vermezsin Bak, yani. Nasıl güzel konuşuyor Atilla finans. Finans ama, e, Euro, ama <gülüyor> yani şey yok canım artık hayır. ama fiyat dediğim gibi ama verebilen de korkunç bir kesim var eskisi var, tabii, e, tabii. eskiye nazaran tabi var yani, yani 400 4000 bin dolar desen çıkartıp yani ben beş tane bilet alayım diyen bir güruf var. Evet var. Onları herhalde cevap veriyor artık bu şey. Olabilir. Ben 400 dolara yani yer gösteririm. Sanatçı. Yani aslında tabii. siz siz daha iyi biliyorsunuz ne kadar talep varsa demek ki e, o fiyatlara e, tabii. talep Niye e var ve o bin varam var, beraberken var, yani bu da bir, bir iş yani daha değil. da kadıncağızın yani. işi. Ya şimdi evet. Bazı konular var ki geçenlerde Atillaoğlu onu konuştuk burada. Evet kötü şeyler oluyor dünyada. Ama biz hala burada program yapmaya devam ediyoruz ki bu kötü şeyleri hatırlamayalım diye. Bu kötü şeyleri unutturalım diye bu programları yapıyoruz. Fakat işte yani aklımda geliyor ve gene de işin içinden çıkamadığım bazı şeyler var. Orada bir savaş var. Lübnan'da, <gülüyor> İsrail'e. Ve bir sürü insan ölüyor. Bir yandan da geçen gün haberleri izliyordum. Ee, bu kadar ölümler ve bu kadar şeyleri duyarsız kalarak e, petrolün varil fiyatının bu savaşla alakalı ne olacağını tartışan bir güruh var. Öyle yani o... Bu hep vardı. Hep vardı. Evet. Hep, vardı evet. he, he, hep de olacak evet. yani. Ve artarak tabi yani büyüyen de bir şey bu. Kanayan bir yara, büyüy büyüyen ve kanayan bir yara. Evet biz boş verelim yarayı. Boş verelim evet. Biz bir parçaya gidelim. Daha keyifli sohbetlerle geri evet. döneceğiz. Her şeye rağmen müzik iyileştirir diyoruz. Evet. Yonatan Abi Evet. Lia diyeceğiz. Yine bir ECM kaydı parçadan sonra birlikteyiz. Cazinicileri 113. programı yapıyoruz. Atilla 113 konuk mu dedik? Evet. Gözde ilgilirken kandırdım. Bir, bir program dedik. evet. Bir programda <gülüyor> ikimiz birbirimize konuk olduğumuz için belki evet, onu, onu saymadım. Onu saymadım. Gözde Sivişoğlu kırmadı bizi. kalktı Beşiktaş'tan Maslaha kadar geldi. Beşiktaş'tan Bodrum'a gitmek daha kolay da Maslaha gelmek daha zor. İnanılmaz bir trafikte e, e, Evet maalesef evet. Hatta yolda böyle bir delirdim trafikte bir ara. Gözde dedik ki ne yapıyorsunuz Ahmet Bey ya? devam <gülüyor> Benim arabadan böyle kollarım bacaklarım salkar mağazan <gülüyor> giderken. Gözde hakim olmuş <gülüyor> Pozitif bir düşünce tarzıyla bunu yapmamam gerektiğini düşündüm. Şimdi pozitiften yavaş yavaş çıkalım. Akbank Caz Festivali'ne. Geçelim. Yelkenleri suyuna doğru böyle yönlenelim tamam. ee, aslında Akbank Jazz Festivali serüvenim pozitif de başlıyor benim ee, sevgili Mehmet Ulu, Ahmet Ulu e, ile beraber çalışıyordum. Ben festivalin e, asistanıydım yani koordinatörüydüm aslında. O dönemki direktörün de bütün koordinasyonu sağlıyordum. Festival asistanıydım. Ama onun dışında başka işlerim de vardı. yani ilk işe girdiğimde caz festivalinin konuk ağırlama sorumlusu olarak, yöneticisi olarak girdim. Tüm caz sanatçılarının gelmesi, gitmesi, ağırlanması vesairesi... E, Niye yönettim ekip arkadaşlarımla? Tek başıma değil tabii ki bunlar kocaman bir ekip var. Rehberlerimiz, bütün ekip arkadaşlarım. Aslında zaten festivalin en dibinden e, içeriğine kadar her şeyi görmeye, deneyimlemeye ve yıllar içinde de hakim olmaya başladım. E, 9 yıl çalıştım pozitifte. Evet, e, yani 2017 yılından itibaren tamamen pozitif tarafında festivalin direktörlüğünü yapıyordum zaten. E, 2020 yılında e, pandemi olduğunda e, bir albüm çalışması yaptık. Festivalin de 30. yılıydı. Çok güzel bir albüm çalışması yaptık. E, o albüm çalışması yapıldı. Ben de pozitifteydim. Sonra da Akbank Sanat'a bir geçişim oldu ve kariyer değişim. pandemiyle beraber öyle bir kurum değişimi kurum. aslında kariyer değişimim değil Akbank Sanat'ta festival direktörü olarak e, görevime başladım. Sen şu anda başladım. Akbank Sanat bordurosundasın değilsin. Değilim ama biz yıllardır 33 yıldır Dur. pozitifle beraber yapılıyor Hı -hı. festival peki onu soracağım daha hani festival Akbank Jazz Festivali konusunda detaylı konuşacağız ama Hı -hı. şey nasıl oluyor şimdi atıyorum X Bankası bir festival yapmak istiyorum diye yola çıkıyor. Büyük ihtimalle veya öyle bir fikir var. Ondan sonraki aşamada ne yapıyor? Yani bu, bunu kim yapmayı bilir? Bu 91 yılında zaten ortaya çıkıyor. Hamit ile beraber yani pozitif. O zaman da Ahmet Bey, rahmetli Mehmet Bey de dönmüş ve Sanra konseri de oluyor hmm, işte evet, o dönemler. Istiklal... Bu Evet İstiklal. Yerde. Sonra yolları bir şekilde kesişiyor. Ee, birlikte bu festivali yaratıyorlar ve yapmaya başlıyorlar. Oh, 33 okay. yıldır Akbank'ın desteği. Bu aslında yani hem Akbank <gülüyor> hem Pozitif'in ortak çabası gibi bir birlikte şey diyebiliriz yürü... yani. Hı. Yani o yol hep birlikte yürünmüş 33 yıldır. Anladım. Umuyorum daha da uzun yıllar beraber yürünecek. Çünkü e, Kocaman ekip yani her iki kurumda çok değerli. Ben her iki kurumda da çalışma gururuna da eriştiğim için çok mutluyum. Her iki taraftan da festivali deneyimliyorum Şüper. aslında öğreniyorum da e, birlikte ekip çalışması yani hani hem içerik çalışması hem prodüksiyonu e, birlikte yapıyoruz o yüzden çok keyifle oluyor benim için de. yani an... aslında iki ailemle beraber e, yapıyor gibiyim yani çok güzel e peki o zaman işte sen Akbank Sanat'ta başka şeylere de bakıyorsun yani senin bütün bir, bir sene Akbank Jazz ile geçmiyor diye anlıyorum gerçi geçebilir yani istesen geçer de. <gülüyor> Şöyle, e, öyleydi yeni bir değişiklikle şu an sadece Akbank Jazz Festivali şey özelindeyim. Ee, çalışacağım yani. Ee, ama daha önce kısa film festivali ve çocuk tiyatrosu diyorsun. da onun da yöneticiliğini <gülüyor> çok yapıyordum... Güzel. Çok çok keyifliydi yani. Ee, o 3 senede çok şey öğrendim. Ee, biraz üzülerek teslim ettim arkadaşlarıma, <gülüyor> devrettim ama işleri ama Jazz okay. Festivali'nde <gülüyor> şu anda çalışmaya başladık. Biz i̇şte, zaten. evet onu soracağım. Yani, böyle evet. bir kısaca bize bir beş <gülüyor> dakikada şeyi anlatsana yani tamam. onun planlama süreci. Şimdi işte Ekim 8 Ekim'de mi bitti? Evet. 8 Ekim'de bitti. Hani böyle insanlar büyük ihtimalle diyorlar ki işte festival bitti, oh, bitti. atıyorum bir daha ne zaman başlayacak? Ekim hmm. 2000 Eylül 2024'te işte onlar Ağustos'ta çalışmaya başlar. Böyle bir dünya yok. yok. Yani ee, 9 Ekim'de başlıyorsunuz büyük ihtimalle çalışmaya. Tabii tabii çalışmaya. biz festival sırasında çalışmaya başladık. Çünkü ajanslarla, agency'lerle yazışıyorsunuz, sanatçılarla yazışıyorsunuz. Ee, nasıl oluyor o programda? Ben programlara... şu an shortlistimi yolladım tabii. bile yani. Yani hani 2024, 2024 bir 3, ya önce... 3 aşağı 5 yukarı belli Olması... Yani şemalar... Yani evet. Kafalarda kim var, kim yok Onlar belli yani. Onlar belli aynı Sormuyoruz kim oldu. <gülüyor> yok Sorma. tabii sorsak da söylemez gidiyorum. <gülüyor> evet söylemem. <gülüyor> ee, için sormuyoruz. <gülüyor> festival yaklaşırken bir daha gelir hızlı. Tamam <gülüyor> festival <gülüyor> öncesi bir program aynen, yapalım. Yani. Ama Atilla sen senle ben yok mu onu biliyoruz. Niye? Bakır belli Bu seneki olmaz. çok bu katkılarınız bu seneki performans... çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Nasıl değerlendirildiyse bakın. Bu iş var mı? Bize göreceğiz. Laf <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gideriz, laflarız. Aynen. Ee, bir sene öncesinden başlıyor aslında. Yani hani bunu daha geri olarak söyleyeyim. Turne programları, sizin içeriğinizin, kürasyonunuzun ne olacak? Çünkü o da çok önemli. Yani hani temaların oluşması, festivaliniz nasıl konuşacak, nasıl bir stratejide olacak bunların ortaya çıkması. Mekanlar, komüniteler, işbirlikler bunlar bir yılı. ...alıyor zaten iletişim kurmak, yapmak... ...bütçe dengesi çünkü şey zannediliyor... ...deminden onu söyleyecektim... ...yani festival bir bütçeyle yapılıyor... ...hani geliri gideri... ...hepsinin bir dengede Neden, olması yani, gerekiyor... ...yani hani o yüzden o çok önemli... ...hele bu, bu şeyler... Türkiye'nin bu durumunda... ...yani şimdi sen 2024'te... ...tabii... Kur 50 de olur 15 de olur evet. yani bu ülkede. Yani onlar çalışılıyor ee, o yüzden hani bir yıl önceden çalışmaya başlıyoruz, başlıyoruz genelde bir ekip işi bir de yani hani biz festivalimizin iletişim çalışmalarına da şimdi başlıyoruz hani o çıkan afişler medya planlamaları ee, tabii, hepsi. Tabii tabii onların dizaynı Evet. Şey. Ya, biz bu şekilde çalışıyoruz Şu, aslında kaç yani. Kaç kişilik ekip bu? Şu anda bu çalışan ekip kaç ee, kişilik? Şöyle tabii bunun yoğunluğu onu ben daha çok oluşturmakla beraber, e, yani bütün arkadaşlarımızla beraber bir 10 kişi, iki kurumu da topluyorum yani evet, evet, hani. Evet. 10-20 kişi festival zamanı daha da artıyor o tabii, tabii. O E tabii artıyor, Akbank doğru. Sanat'ta çok yakın çalıştığım iletişim alanında arkadaşlarım var onlarla. Ben içerik konusunda da herkesle fikir alışverişi yapmayı çok seviyorum. Hmm. hani Çünkü herkesten bir şey de öğrenebildiğimi düşünüyorum. Hani sen ne dinliyorsun? Hmm, o neymiş? Hmm. Bak ben bunu tabii. dinledim, sen sevdin Süper. mi falan gibi çok hoşuma gidiyor. E pozitifte de, de çok uzun yıllardır beraber çalıştığımız, e, hem işbirliği yani iş kapsamında da çalıştığımız arkadaşlarımız var, ekiplerimiz var. Bir de uzmanlık alanlarına güve güveniyorum evet. ben arkadaşlarımıza. Yıllardır da büyük ihtimalle artık evet, bu işin içinde olan. Evet, o yüzden birlikte ekip. böyle havuzda o güzel güzel festivalimizin netleştirmeye Süper. çalışıyoruz. Yani. Ahmet bir parçaya gidelim. Sonra festivalle devam edeceğiz. Gideceğiz. Evet. Eee yani arada parça arası vermesek Gözde'yi susturmanın... Evet ben çok konuşuyorum. İmkanı yok yani. vallahi yok çok güzel Şanslıyız konuşuyor ki. hiç. Ben, benim susturma niyetim yok. Hayır. Ama arada müzikte iyi gider. Arada müzik iyi gider. Arada nefes alıp kolduyorum. Nefes aldığı anda mesela bir şey soracaksam giriyorum arada. Kaçırdım mı o nefesi? Şimdi benim aklımda sorular var sana fırsat vermeden ben soracağım size, parçadan sonra. Zaten Böylece. size bakmıyorum Ahmet Bey o yüzden beni susturacaksınız diye. <Gülüyor> Harika. Acayip keyifli bir sohbet. Evet. Ee, Perşembe günleri saat 23'te. Evet. Bu program. Tekrarı Cuma günleri. Eskiden 11 11'de. Evet. Şimdi ee, değişti e, saat. Değişiciler not alsınlar. 16 oldu. Evet. 11'de bizi duyamazlarsa. 16'da. Evet. Endişe etmesinler. etmesinler. Sakın e, başımıza görecek. bir iş geldi de bizim göreceksiniz. <gülüyor> Sakın şaşırmayın. Evet. Ee, I'm a fool. To want you. diyeceğiz. Elena Duny ve Rob Luft'tan e, gelecek. E, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gelsin bakalım. I'm a fool to want you, I'm a fool to want you. To want a love, that can be true, a love that's there, for others too, I'm a fool to such a fool to hold you, to seek a kiss, not mine alone. Sevgi'yi laflayacağız dinleyicileri. Ee, güzel sohbetimize, keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi Akbank Caz Festivali'nden e, konuşmaya başladık. Tabii konuştukça e, konu konuyu açıyor ve aklımıza ilginç e, sorular geliyor. Bunları arada biz e, gözleyle konuşsak da hani bazılarını aslında sizlerin karşısında da konuşmak e, faydalı olur diye düşünüyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesi de şu. E, şimdi bu festivale davet ettiğiniz veya hani davetinizi kabul edip de işte Akbank Jazz Festivali'nde yer alan sanatçıların yani bir planlaması nasıl oluyor onu çok merak ediyorum. Hani bunun evet. organizasyonu. İkincisi bir lojistik anlamda bir, bir, bir paterni mi var bu işin? Yani şimdi atıyorum. Hani Avrupa turnesindedir adam ne bileyim işte 8-10 ülke geziyordur. İşte Yunanistan'a gelmiştir. Hadi hani bir akşam veya bir günde hani İstanbul'a gelmek belki ikna veya şey açısından konut daha kolaydır bu tarz konukları ama herkes de böyle değil yani herkes de denk gelip de İstanbul'a gelmiyor herhalde. Bunu demin one off gibi bir şey hı hı. bir tabir kullandılar. O da o da anladığım kadarıyla yani adam iç buralarda değil sadece bu konser için geliyor ve artık ülkesine veya nereye gidiyorsa gidiyor. Bu şekilde de oluyor. Şimdi i̇şte bunu organize etmek çok zor ve yani hani son ana kadar her şey değişebilir büyük Tabii. ihtimalle. Yani sen programı açıklarsın, adam ondan sonra hasta oluyor. Öyle bir durum evet. olursa ne yapıyorsunuz mesela? E, zaten çok katmanlı ve çok hani e, yoğun bir çalışma. Hep B planı, C planı, Hı -hı. D planı düşünmek durumundasınız. Yani Hı -hı. iki adım sonrasını düşünmek durumundasınız zaten. E, genelde festivaller zaten e, kış festivalleri, yaz festivalleri diye ayrılır festivaller. Turneler de genelde sonbahar-kış turneleri, işte bahar-yaz turneleri gibi olabilir. Turnede olan sanatçılar... E, ...la beraber çalışılır. Turne dışı sanatçılarla da hmm. çalışılır tabii ki. Ama turne dışı sanatçılar... ...olduğunda orada... ...farklı dinamikler içi, içine... ...giriyor işin. İşte ulaşım... konaklama. Çünkü bazı isimleri... ...gerçekten... Ee, ...ücret önemli değil bazı isimleri evinden çıkarıp getirmek bile e, hani doğru. bir e, iletişim, e, bir doğru. ikna Laka. konusu. E, o yüzden öyle dengeler de olabiliyor. Aslında çok katmanlı o festival iş. yani tüm turnedeki isimlerle bir festival yapmak değil, değil. önemli olan. Oradaki neler uygun olabilir? Festival içeriine ne denk gelir? Lojistik bu bağlamda hani ama genelde turneler özelinden çıkıyor. Bazen bu sene turneye çıkmayacağım diyor. Şimdi mesela hmm. konuşuyorum birileriyle bu sene turneye çıkmayacağım diyor. 3 ay sonra Değişebiliyor, değişebiliyor ve çıkabiliyor. Size de denk gelebiliyor. Hani o sırada konuşuyor oluyorsunuz. Birlikte bir işbirliği olabiliyor. İletişim koparmadan. Evet, evet aynen ama artık eskisi gibi bence şey değil hani yakına geldi bize de gelsin gibi bir durum değil, çok fazla e, yok. Yani başlı başına bir hani ba evet. bağımsız bir festival evet. olarak bizde... Tabii. Çekiyoruz artık tabii herhalde. tabii. Tabii tabii. Yani bir de şey Akbank Jazz Festival uluslararası olarak da çok Tanınırlı, bilinen ve tanınan evet, bir, festival. Olan bir festival. Zaten Europe Jazz Network'üzeysiz. Evet. Oradaki birçok festivaldeki dostlarımızla festival sahipleriyle de görüşüyoruz, Hani konuşuyoruz. Zaman zaman farklı işbirlikleri de oldu kendi aramızda hani. O yüzden hani orada zaten siz o işin içinde ne kadar olursanız onları da böyle duyuyorsunuz. Tarihleri ona göre belirleniyor zaten. Ama dediğim gibi yani artık şey uçak bileti bazı konularda ulaşım da çok rahat olduğu doğru, için eee lojisti ama tabii ki etkiliyor tabii ki her şeyi doğru, yani e, mutlaka. Hani, mutlaka. Ama böyle one off dediğimiz hani Amerika'dan Münferit, münferit sırf evet bu festival e, için gelip, e, gelip dönen dönen oldu. Oluyor, o, oluyor öyle oluyor. isimlerimizde. Oluyor, e oluyor. hasta oluyor işte bir e, sene kaçtı. Ee, Abdullah İbrahim de galiba gelemedi hasta oldu öyle bir hmm. şey o artık Ve onun e, yerine eve... birini koymak zorunda koyamadık, Ser, a, koyamadık. o şey festival evet. başladı i̇şte iptal oldu evet iptal şey. oldu hani hmm. sonra e tabii, devam, öyle şeyler, şeyler de var tabii, tabii tabii doğru yani. peki şey çok ya, pardon işte. Şey oluyor mu? Ya Gözde biz işte Bodrum'da Teknedeyiz olacağız. Bir hafta hani bu fırsattan istifade hani gelelim bir, bir festivalde de çalalım diye böyle hani size başvuran Hı. insan veya sanatçı oluyor mu? E, yani biz çok bilinen de bir festival olduğumuz için hani agency'ler yazıyor zaten. Hı. Hani bu sene ne düşünürsünüz? Zaten hep yazışıyorsunuz evet. yani 7-24. Böyle talepler de olabiliyor. Tabii sanatçılar da yer almak istiyor festivalimizde. Bizim Güzel. için evet. çok büyük bir gurur e, ve tabii mutluluk ki, tabii. yani. Mutlaka. Mutlaka, e, mutlaka bak. Biz de mutlaka onları listemize alıp hani festivalin içeriğine göre değerlendirmeye çalışıyoruz. Gerçekten o ilgi çok mutlu edici bir ilgi yani yazmaları ve sanatçıları. Artan da bir ilgi çünkü her sene bilinirliği artıyor yani Akbank Jazz Festivali'nde olsun hani o İKSV Jazz Festivali de aynı şekilde. Tabii düşün şimdi 30 yıl süre gelen bir festivalde o da olmak istiyor neticede. Tabii. Mutlaka. Ve gelince çok da bence enerjisiyle de çok etkileniyorlar festivalin. Doğru, güzel. Şimdi bütün bu koşturmaca ve festival işleri içinde bir benim merak ettiğim... ...mutlaka böyle dinleyicilerin de belki senden duymak istedikleri bir anekdot vardır. Böyle acayip çok mutlu olduğun... bir tatlı bir, bir acı anılar hmm. var ya. Hmm. böyle çok yani. üzüldüğün, evet aynı şey. Hmm. Yani çok üzüldüğün böyle bir... ...av dediğin <gülüyor> ve de Vau dediğin. Yani çok A diyor muyum? Bir sorun olursa çözeriz şekliyle yaklaştığım <gülüyor> için. <gülüyor> çok oralarda hani tamam bu oldu o zaman hani ne yapalım gibi biraz yaşıyor olabilirim ama... ...böyle kaçırdığım bir iki sanatçı ismi olduğunda ah diyorum hmm. ya da işte başka bir festivalde görünce ah falan diyebiliyorum. Ama o da çok şey böyle çok hoşuma gidiyor zaten hani yine izleyeceğim. Başka bir festivalde izleyeceğim hmm. ama yani hani onun keyfi de çok güzel oluyor. Ama böyle hani çok büyük bir olay... Ee, olm, yani şöyle bir olay var bu jazz festivali dışında, Emirhan Yiraz geldiği evet. zaman e, fest, yani konsere evet. geliyor ve sonra vefat ediyor evet. yani o evet. bir şey olmuştu. Yani ben şey o kadar oluyor? travma olarak yaşamadım ama evet yani, yani o bir ah falan yani, diye, diye yani. Çok oldu, evet. e, bu sene Aldi Meylanın bizden sonraki konserinde Budapeşte'de de kalp krizi Ka evet, geçirdi evet. sahnede o bir da böyle ne oluyor evet. evet. gibi bir Doğru. şey o yüzden herkese nazar boncuğu Jö. dağıttık biz o konserden sonra <gülüyor> festivalimizde çünkü Lakeş'e Benjamin ayağını incitti gelirken falan böyle bir nazar size getirmeyi unuttum size de Gözde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ya gülüyor> bir şey soracağım bu nazar boncuğu şeyi evet bizden başka onlarda da var mı böyle bir şey bilmiyorum ben çeşitlik koruyan başka var, başka Kuzey şeyler var. Kuzey Afrika'da var biliyorum. Evet Kuzey Afrika'da var evet filan. İsrail'de var Kuzey. Var var ya var böyle. Yani aynı mantık aslında. Evet. Evet. Hı -hı. Hatta kırıldı mı böyle hoşlularını falan gidiyor. Bizde de öyle bir şey var. Yani evet. ya, kırılınca işte nazar Hı -hı. nazar çıktı yani. falan. Vav wow dediğimde şey bu sene yani en yakın oldu. Mutlaka bir sürü vardır. Lochesia Benjamin Ses Tiyatrosu konserinde o ee, yine ses tiyatrosunu böyle ilk İslam'la geliyorum gidiyorum ailem bana öğretmişti ve yıllar sonra hani orada böyle çok ee, Sevdiğim organizasyon, bir organizasyonu süper. yapmak, evet. bir konser gerçekleştirmek falan, o böyle wow demiştim ama çok duygusal bir yerden yani e, o abi, da. Evet, ama bir de, olsun, evet, bir de Lady Gaga'nın e, imza sırasına ben inanamamıştım öyle bir şey ve biliyor musunuz benim hiç fotoğrafım yok, hiçbir sanatçıyla çok az fotoğrafım vardır. Wow. Neri Hanlar'la, ne Lady Gaga'yla ben kulislerinde olan kişi olarak fotoğrafım yok. Bir de onlar beni şaşırtmıştı o fanlık. Yani insanların o ilgisi, oh, evet, evet benim... <gülüyor> ben de mesela, benim de kafamda hep şöyle bir şey vardır, yaklaşım vardır. Prensip olarak hiçbir sanatçıyla böyle bir sarmaş dolaş, yanına gelip de bir fotoğraf çektirebilir miyim diye. Sanatçı, sporcu, bla bla. Neyse. Ben de hani Sıfır o kadar hiç konsere yok. gideriz. Hiç. İş olarak baktığım evet, için herhalde. Seninki tabii farklı. Ben hakkında bir de fotoğraf çektirmekte olmuştum. Biz evet. <gülüyor> Körler sarlar, birbirini ağırlar. <gülüyor> yani ben çok ba bayılıyorum. Yani bütün isimleri hani böyle. Ama hiçbiriyle öyle bir şeyim olmayacak iş olarak baktığınız için herhalde evet. büyük bir, bir ihtimalle güzel Evet Peki o zaman yani yani şey soracaktı sonra ee, parça Evet Evet Peki bu Caz seyircisi jazz <gülüyor> dinleyicisi Daha doğrusu aslında güzel dünya ölçeğiyle Türkiye ölçeğinde böyle bir değerlendirme yaparsak ikisi arasında <gülüyor> nedir bunun şeyi portabl. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bulun yani takip değeri demeyeyim de insanların buna ilgisi. Evet Üçeride caza ilgi caza yani ilgi. aslında. Yani dünyada, dünyada mesela o... caza ilgi biraz azalıyor maalesef. Yani şimdi bu Yere göre de değişiyor ama caza ilgimi azalıyor yoksa farklı müzik türlerinin ortaya çıkmasıyla bizim Başka dinlediğimiz... Başka şeyleri ilgi artıyor? Evet, evet şeyler o da var, artıyor ve aslında dinlediğimiz müziğin içinde caz müziğini mutlaka dinliyoruz ama yani formu tanımı da çok değişti evet, aslında değişiyor. Bakarsan, tabii. Ee, Ben şey, yani Türkiye'de de tam tersi... Onu görüyorum ben çok iyi. yani Ben tabii evet, de ben. De işte, evet, o yüzden... Ha, doğru tanımlanıyor mu, doğru bir şekilde e, seyirciyle buluşturuluyor mu konuları çok tartışılıyor. O başka, o tabii, başka tabii. bir şey ama ben herkesin... E, Hatta bir arkadaşıma demiştim. Yani siz cazı biraz yanlış biliyorsunuz aslında gibi. Çünkü böyle herkes bir şey böyle korkarak yaklaşıyordu. Hiç aslında öyle bir durumda değil. Her müziğin içinde her farklı müzik türüyle iç içe geçmiş, farklı örneklerinin olduğu şeyler var. Şimdi de zaten çok fazla müzik türüne ulaşım olduğu için evet. herkes bence kendi seveceği tarzdaki Şeyleri, evet, caz müziğinin de evet, peşinde koşuyor. koşuyor. Ve Evet. Algılıyor gibi geliyor bana peki, seviyor gibi geliyor. Peki festivale ilgi açısından sorarsak yani... Giderek at atıyorum, artıyor. 20 sene önce atıyorum hani 10 konsere 2000 kişi geliyordu şimdi Hı -hı. 10 konsere 5000 kişi mi geliyor? Hani böyle bir şeyiniz vardır mutlaka tabii analiziniz? Tabii var, var yani e, gitgide zaten ilgi alaka da artıyor tabii içerikler de değişiyor. değişiyor. Bir de e, yani birinci... ...ya da 20. yılından beri takip eden kişiler... ...dedi şöyle, benim şöyle bir anım var minik hemen anlatayım. Ben üniversitede işte Galatasaray'dayken... ...Akbank Caz Festivali'ne biletim var dedi arkadaşım. Tamam gidelim dedim. İşte bana zaten yenilik olsun, merak olsun, bana bir şey olsun. Yani hadi gidelim. Gittik Akbank Sanat'ın o güzel sahnesinde. Evet. Hatırlayamıyorum şu anda neydi ya. Geçen gün de bakacaktım <gülüyor> da attım büyük bir ihtimalle şey bileti. Ee, izledik Sonra çıktık festivalden. Ee, ve benim için Akbank Jazz Festivali o zaman böyle takip edilesi evet. bir şey başladı. Ben şimdi Akbank Jazz Festivali direktörüyüm. Konser salonunda konserler gerçekleştirebiliyorum falan. Yani aslında benim için ne kadar büyük bir gurur, hani mutluluk evet, ve bana ne <gülüyor> kadar büyük bir ilham vermiş. Evet. Ben biraz caz festivallerinin, festivallerinin de hani gençlere böyle ilhamlar verdiğini, böyle etkilediğini evet, evet, düşündüğüm mutlaka. için... E, çok arttığını da yani o merakın arttığını görüyorum ve annesiyle gelmiş ya da <gülüyor> küçükken güzel. gelmiş e, biri şimdi kendisi takip kendisi ediyor geliyor, festivali. Gidiyor, evet. çok güzel. O yüzden ben onu görüyorum ilginin alakanın arttığını ama bir de tabii ki seyircimizin yani geçmişten gelen bizi destekleyen seyircilerimizin de kaldığının farkındayız. Evet, yani onlar öyle. da böyle hep birlikte... E, yani festivalin içinde olmaktan çok mutlu olduk herkese. Evet, yani. bir, bir, bir, bir bacağı daha var bunun. Tabii bu bir düzenleyen tarafı, bir de müzisyen tarafı var. Aa, çok özveriyle ve inanılmaz caz müziğini tanıtarak ve sevdirerek... E, benim ...herkese caz evet, dinlemeye benimseten e, bir bir, bir şey yani. var. E, bir jenerasyon tamam. var. Evet. evet. Ya gençlerde çok canavar evet. yani cisminden var ya Türkiye'de. Için. Ve onlar da çok açıklar. Yani evet, işbirliklerine evet. çok, çok açıklar. açıklar. Evet, Farklı aynen, bir şey denemeye aynen. çok açıklar. Ve çok öyle klar. olunca siz çok insana ulaşıyorsunuz. Susuyorum hemen. Evet. Çok insana ulaşıyorsunuz ve kitleler de sizi takip etmeye ha, başlıyor, başlıyor bence. Başlıyor mutlaka. Evet. Gidiyoruz parçaya. Evet. Parçaya gidiyoruz. Şimdi <gülüyor> bu sefer susacağım dedi. <gülüyor> Gözde bu sefer bir göz temasıyla <gülüyor> durumu fark etti. Aa, Milonga demi amor. Dinozorüsü Arjantliden gelecek. Bandoneon ustası. Evet. Biz bu Arjantinliyi bir yerde daha çaldık. ICM edecek. programı ha, ICM da çalacağız. Çalacak. Mısın? Çalacağız evet. Evet. Doğru. Evet. Hadi bakalım. Kapışmadan önce. Kapışmadan önce <gülüyor> çifte kavrulmuş. Laflayacağız dinleyicileri iyi akşamlar tekrar kaldığımız yerden son gaz devam ediyoruz. Bardaklarımızda ne renk oldu bu? Üç rengini de kaçırdım. Koyu kahveydi, açık, kahveye, açık kahveye, kahveye döndük şimdi. Koyu kahveden <gülüyor> açık kahveye geçtik. <gülüyor> Çok keşatilla. illa ee, peki gözde bir şey soracağım. Buyur. Bütün bu kadar böyle yaptığın işle alakalı ya bunu yapmasaydım ne yapardım acaba dediği ne oldu mu? Bir hmm. bunun cevabını alacağım Sürpriz Ama, soru bak evet, sürpriz tamam. soru. Oldu, Çalışmadığın oldu. yerden <gülüyor> geldi. <gülüyor> bir de Ben çok merak ediyorum. Biz çünkü şanslı insanlarız Neticede sevdiğimiz işleri yapıyoruz evet. Yani bana deselerdi ki bugün bir bankada Yahut sana ne kazanıyorsa On katını vereceğiz gel bankada memur ol Yapamazsın Sevdiğin işi yapıyorsun Bilmiyorum belki düşünürüm bunu şimdi Yok ben... <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, yok, yok Evet evet doğru Şanslı Çok insanlarız biz, şükür, şükür, şükür evet. sevdiğimiz işi yapıyoruz. Peki ne sormuştum? Atilla unuttum, bak soruyu unuttum. Bu işi yapmasan <gülüyor> bu ne yapardın ya? Yani gönlünde yatan bir şey var mı? Gönlünde yatan yok, bir şey var mı? Başka soru yok da, mu? Bir tane mi vardı? Yok, yani bir tane, abi, tane daha vardı var. işte. O gelecek yani. sonra. Ondan sonraki soru da, onda Atilla sen sor. Tamam, peki. Tamam. Bu, da, bu cevaba göre. Ee, şöyle aslında hani. ...biraz da şeyi anlatmak gerekiyor... ...ilk onu söylemeyi unuttum... ...ben gerçekten memur anne babanın çocuğuyum... ...yani hani e, küçük bir ilçede doğmuş... ...memur anne babanın çocuğu... ...ve okuduğum okullarla da aslında fark etmişsinizdir... ...şey... E, ...bir şey olacak bu... ...buradan ama anneye selam söylemedik... ...anneme de çok selam... Evet, ...anneanne anneye, de... <gülüyor> evet, ...tüm aile... Evet, evet, ...seni yetiştiren İsimde. sende emeği olan herkese... Evet, evet. ...aynen yani... İsimde. ...bilgin... Bilgin. Tamam. ...bilge bir kadın... ...bir evet... evet ...bilgin... Ee, gerçekten memur bir ailenin çocuğuyum yani kardeşimle ikimiz ve kendimiz çabalarıyla onların destekleriyle e, yapabileceğimiz sevdiğimiz işleri yapabilmek üzerine de bize hep desteklediler yani hani köstek olabilirlerdi yeter artık bu kadar albüm alma diyebilirlerdi başka şey evet, evet gerçekten o yüzden ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum ama hani böyle ben e, çok rahat da büyümedim yani hani hmm. çok uğraşarak küçük bir yerde okuyarak istediklerimi yapmaya çalışarak o yüzden hani sebat ettiğinizde sevdiğiniz işi bu kadar çok gönül koyduğunuzda e, mutlu olduğumu da gördüm yani hani ve e, bir şekilde de o kariyerinizi doğru ilerletebildiğinizi de gördüm. Umarım öyle de devam eder. Harika. Ne olmak isterdim? Psikiyatrist falan olmak isterdim. Hmm. Ben psikolog, psikiyatrist falan olmak isterdim. Evet. Sen şimdi bu sanatçılarla çalışa çalışa şey zaten evet yan terapiye başladım. Bu <gülüyor> <gülüyor> sanatçılarla bu kadar haşinleşir olunca sen zaten olmuşsundur herhalde psikiyatrist. Oldum biraz. Değil mi? <gülüyor> Oldum aynen. Ee, o terapi yani o şey insan psikolojisini ve şeyi sos, ya sosyolog değil ama sosyoloji zaten hep oradan geliyor sosyal bilimlere ilgim çok varmış demek ki onu çok olmak isterdim. Ama şey olmadı işte ben, e, üniversiteyi altı yıl okuyayım sonra üzerine psikiyatri de okuyayım gibi sabredemedim. <gülüyor> <gülüyor> Ama bence isteyen herkes bunu bence yapmalı, sabretmeli. E, i̇stediği konuda yani 10 yılda okuyacaksa da bence eğitim öğretimi peşini, öğretime, peşini bırakmadan Doğru. yapmalı Çok yani. Herkesin Doğru. yolu farklı. Doğru. Ama istediği işte yani şey i̇stediği değil. İstediği sevdiği işte. Evet iki senede bu işi hallederim gibi bence hiçbir konu yok. Ya öyle bir evet keşke öyle bir şey olsam ya yok. Ya şimdi öyle. biraz öyle gibi gözüküyor ama bence evet, yok gibi biraz. Evet şimdi herkes yüz metre koşmaya bakıyor maratoncu yok. Ya para kazanırsınız en fazla zaten yani hani parayı kazanırsınız ama sonra ne olacak hani ne yapacaksınız? Şimdi şey tabii söylediğin konu enteresan. Ya sen herhalde Z jenerasyonu o Değilim. Sen Z'den bir önce. Çünkü evet Z gibi durmuyorsun diyecektim de. <gülüyor> seviyorum da bu arada aslında ben Z ya jenerasyonunu. Yok yok ben, yani ben de seviyorum ama senin söylediğin. E, sen Y'sindir büyük ihtimalle. Yani. 86'lıyım. Z'den sonra ne geliyor? Z'den sonrası Ahmet Görsev geliyor. Ben geliyorum. <gülüyor> ya şimdi Z jenerasyonu mesela söylediği tersine birazcık böyle şey var yani ben hemen şey elde edeyim işte ne olacaksa hemen olsun çabuk olsun süper, çok sabır. çok süper işte sabır göstermeyeyim gibi yeah. bir yaklaşım Hatta bu yani herkesi genellemek çok doğru değil ama senin söylediklerin olmadan da bir takım şeyler olmuyor ve yani bize göre olmuyor ee, ya, ol, ya ben olmadığını evet. gördüm inandım. Ee, olmadığını da görüyorum. Bu arada çünkü ben Z kuşağıyla çalışıyorum şu an. Yani hani. Ekip mesela Z kuşağı gelir gelmez genel müdür olmak istiyorum. Yok yok gerçekten ben şanslıyım bence çok iyi ekip arkadaşlarım oldu gerçekten çok akıllı çok. ...çalışkan, çok fazla dil bilen... ...gerçekten çok evet. farklı müzikle de ilgilenen... ...ama tabii ben ona göre de... ...ekip Seçim. arkadaşlarımı Sen, seçiyorum... Krem, böyle, krem, yani, a, o sonuçta sanatla ilgilenen şeyle ilgilenen... ...sanatla da ilgilenmese de ben de öğrenmek ol. istiyorum... ...diyen de, de beni çok heyecanlandırıyor... ...hani... E, ama şey yani bu arada bu çok yanıltıyor biliyor musunuz o kremdele krem, krem dediğiniz e, kişiler çalışmıyor bazen genelde yani hani o yüzden evet, evet. O, o alanda hani ne yapmak istediğine bağlı olarak aslında şey yapıyorum. Göle döle krem e, kısmının ne kadar köpürdüğüyle alakalı bir durum. Ne kadar istediğiyle e, işte, de o, işte Bazen de sırf yani. köpük oluyor. Ha, ama. Evet <gülüyor> aynı. Evet. Ya ben onu çok öyle görmedim ve bir de ben çok derininden başladığım için hani her alanını evet, görüp... Bir, bütün üst, mutfağından... Evet, bir de onu öğrendim. En önemli iş aslında o biliyorum. Evet, ve onu Herkes öğrendim ben yaptım. yani. Evet. Pozitifte de onu evet, öğrendim. Evet. Ustalaya, Şanslı görmesin. Evet, amirlerimizden, ustalarımızdan. Evet. E, onu öğrendim. E, ailede de onu biraz gördüm aslında yani hani böyle. Evet, tabii, evet. E, o, o fark yaratan şeyler e, Okuduğum yani. yatılı olmak falan. Hepsi herhalde kişiliğinizi böyle etkiliyor. Şey ya yani onu da, şey da yapan, evet, yaşamınıza doğru. kariyerinize bir şekilde koymaya, koymaya çalışıyorsunuz. Doğru, yani doğru. öyle çok mutlu olanıyor, diye düşünüyorum. Ay çok haklıyım. evet. Hala, katılıyorum. Hala yatılı arkadaşlarla görüşme var Tabii. mı? Yatıldık çünkü çok Farklı. Başka bir şeydi. Ya mi? O, ikisi evet. doktor. Dişlerim onlara emanet. <gülüyor> <Süper>. <gülüyor> Gerçekten. Oh, bir tanesi mühendis, e, o da. Ama işte Ankara'dalar. Yani, İstanbul'da Ankara'dalar. değiller onlar. Yani, evet, Ankara'da ya, şey yaptılar. Ediyor ediyorum, ediyorum. Hı. Evet, e, lise arkadaşları şey. Birlikte evet, büyüdüğünüz evet. için çok ayrı farklı, bir Çok farklı, evet. Çok fazla değil. Çok az ama, ama şey. Az, ve öz evet, evet, evet. öyle güzel. oluyor. Ee, peki parçaya gitmeden ben de bir soru sormak istiyorum şimdi Gözde'nin gelecekle ilgili bir planları var mı bir hayalleri var mı ya ben gideyim işte dünyada bilmem ne festivali hmm. de çalışayım. Bak, bak bak bak gözleri parladı bir anda. <gülüyor> veya başka bir şey yani şey ne vardır olabilir? Sevgili her oyuncunun eee o agreement'i. Evet, her futbolcunun. David Beckham'ın şey izlediniz mi belgesini? Ben onu izledim. <gülüyor> <gülüyor> e, yani şöyle e, kendi adıma şu an böyle uzun soluklu bir gelecek planıyla hareket etmiyorum ama tabii ki hani ilerisine gösterir ben nereye doğru evrilirim yapmak istediklerim nereye doğru gider onu aslında ben de merak ediyorum ve göreceğiz tabii ki uluslararası alanda çalışmak orada ismimin bilinir olması çok çok önemli güzel olur. Ama yani burada da festivalle beraber hani güzel işler yaptığımızı ve buradaki seyircilerimizle ve izleyen kitleyle de beraber çok değerli bir e, iletişim halinde evet. olduğumuzu da düşünüyorum. İşimi de çok seviyorum. Yani ben Bu yaklaşık belli, evet. 15 yıldır Akbank Caz Festivali'nin içindeymişim. Onu hesapladım bugün sizinle <gülüyor> konuşurken de yani evet 15, 15 yıl ya yani 13 seyir. yıl hadi. Evet. 15 yıldır da sektör içindeyim. Ee, o kadar 15, da... Zaten 30 desen yarısı işte. İşte aynen. Evet yani i̇şte, o yüzden, Erken başlamanın, erken evet. kalkan yol evet, İşte ya yani 13 yıldır hani o festival. O yüzden şu an mutluyum. Biz farklı kadar... farklı işbirlikleriyle ben uluslararası hmm. alanda ne yani bu e, sonuçta birçok connection'ımız var yani tabii, bağlantımız tabii, tabii. var. Onlarla birlikte biz festivalimize ne katkı, katkı sağlayabiliriz, sağlayabiliriz buraya evet. ne getirebiliriz Şimdilik, ben biraz kafayı ona yoruyorum açıkçası. Evet, evet, bize de yarar. Evet, güzel. Güzel <gülüyor> Sen erken kalkan yol olur dedik biz erken kalkmadık ama plakları kaptık Plakları da. kaptık evet. Onun için yani ayrıca çok büyük bir teşekkür güzel. sana. E ben biraz Aa, geç ulaştırdım sizi. Çok size. çok kıymetli bir eser. <gülüyor> yani o hakikaten e hep bizim <gülüyor> kulağımızın arkasında yattığımız İyi. bir konuydu. Evet, aynen. Çok şu anda sahibi evet, gözlüğünce. Evet. Güle güle dinleyin. Gerçekten teşekkür ederiz. E sağlık. Var. Evet. Teşekkür. Şimdi... gelmeden evvel evet. ne var parça? Ama hiç biliyorsun son demiyoruz. Demiyoruz, evet. Ben son deyince çok düşünüyorum. Evet, hüzünleniyor. <gülüyor> yani, evet. Bad Plus'tan Bad gelecek. Bad Plus'tan gelecek. Ve bu arada çok Plus, Evet Plus, e, galiba sevdiğim. haftaya veya ya, büyük ihtimalle bu program yayınlandıktan bir süre, ya yani bir hafta sonra falan Bad Plus İstanbul'da olacak Cemal Reştire'de. E, onun da bilgisini vermiş olalım. E, Chariots of Fire'ın e, hoş bir e, bed Plus yorumu, bir yorumu yorumuyla. Derim dinliyoruz. Evet sevgili haflıcağız dinleyicilerim ee, yavaş yavaş... Sonuna mı yaklaşıyorsunuz? Sonra, evet bak sen Ahmet ağzımdan <gülüyor> aldın. Ee, son sorumuza geldik. Ee, bizim standart klasik programlarda her zaman her hafta yaptığımız gibi... E, ...konuğumuza e, bir gençlere ne mesajı var... E, ...onlara ne diyecek, ne, ne nasihatler, ne öğütler verecek... Şimdi Gözde'den onları rica edeceğiz. Şimdi siz böyle deyince aklıma bir e, aile dostumuz geldi rahmetli olmuştu ezacı aydın amca ee, bana şey demişti böyle okuyordum işte böyle gidiyorum geliyorum falan Dedi ki bu kadar da çok güzel dedi okuyorsun işte ilgileniyorsun ama dedi kızım dedi bir hobin olsun yani uzmanlaştığın bir alan olsun çiçek olur dedi kuş olur dedi yani ne olursa olsun dedi böyle uzmanlaştın bir alan olsun tabi o zaman çok ufağım yani işte 12 ha ha tamam Aydın Amca dedim <gülüyor> ee, şey yapmamış ama bak Sor, kalmış hala evet kal sonra yıllar göre. sonra hani böyle ilgilendiğim şimdi alanlar var hep onu anıp hani niye buraya Ölge. gittim niye müzik dışına yani yaptığım iş dışında da ilgilendiğim hobi olarak şeyler var hep onu anıyorum ve çok önemliymiş çünkü Biz size dinleyelim onların neler olduğunu birçok şey var yani hani e, ya ben biraz insan psikolojisi üzerinde hani orayı seviyorum yani. bizim notumuzu o... da verdin herhalde bu arada Verdim, verdim. <gülüyor> <gülüyor> yani o, orasını karıştırmak, okumak anlamında illa bir şey değil böyle el uğraşı değil ama hani orası böyle benim çok keyif aldığım bir yer. Edebiyat e, tarafıyla beraber. E, müzik zaten benim hep hayatımda çocukluğumdan beri olan bir şeydi. Aslında hobimi işle yapıyorum. Hani o büyük bir mutluluk. Hani gençleri de aslında hani sevdikleri iş üzerinde yeteri kadar ilgi alaka gösterirlerse ve gerçekten... E, yılmadan devam ederlerse bence çok mutlu olacakları alanlar açılacaktır. Yani başka bir alana da götürebilir. Hani müzik alanında ben işte müzik yapmayı denedim olmadı. Evet. Arkası benim için daha uygunmuş ve daha aslında bana uygunmuş. Hani aslında orada görüyorsunuz. Evet. Biraz onları yapmalarını öneririm. E, tabii şimdi gençler benden çok çok gençler olduğu için farklı bir dünyadalar. Farklı ulaşım alanlarına sahipler. Çok hızlı her konuda. Evet. ...biraz bence hem o merakın ölmemesi çok iyi bir şey... ...hem de ne alacaklarını iyi tahayyül etmeleri evet. de gerekiyor. yani Çünkü çok fazla çöp bilgi de var. Mutlaka. Ama meraklı olmaları ve hayal kurmalarını herhalde öneririm. Bir de çalışmalarını ya yani, ...kısa yoldan çok şeyin şeyler, uzun süreli olmadığını o, olmak, görüyorum da... Evet. ...bir yaşlı mı konuşuyorum bilmiyorum ama Hiç çok olmuyor. Çok, ya. Evet. çok doğru şeyler söyledin. Bir şey geldi aklıma şimdi gözde yaşlı mı konuşuyorum deyince... <gülüyor> ...bizim ofiste çok... Yani ...Z kuşağı mı? En son neydi? Z, kuşak? Z. Z, Z, kuşağı, <gülüyor> Z kuşağının da dibi gençler var. Çalışıyorlar mimarlar. Bir gün bir tanesi geldi yırtık bu işin. Paçalar sökük falan. Hayırdır düştün mü dedim... Ya Ahmet Bey böyle esprileri dedem yapıyor benim evde dedi Peki dedim. <gülüyor> <gülüyor> Peki dedim. <gülüyor> Dedeni gönder ondan biz devam edelim. Konuşalım, ben konuşalım. de öyle geldim. Yırtık onu pantolonumla geldim. Ama onu ama gördüm ama öyle bir espri yapmadım. <gülüyor> Utanırdım sen, zaten. Sen şey yapmışsın. Ya. Ağzını payına almışsın. Ağzını. <gülüyor> Şimdi evet. E, dolayısıyla gençlere hep onu söylüyoruz. Okulu bitirince kafası kesik tavuk gibi dolaşmayın. Aa, evet. Hobiniz olsun. Sevdiğiniz bir iş olsun. Merakınız olsun ve onun peşinden koşun diye. Öyle değil mi Hatice? Aynı, evet, hep, hani biz, biz de çok benzer şeyler... E, e, mesajlar vermeye çalışıyoruz. Ama sen de çok çok güzel e, özetledin. E, gençlerin... Kulağına küpe olsun. Peki senin... Son şunu sorayım. E, senin... ...kulluvarında ilerlemek isteyenlere bir böyle hani bir tiyo düş hı hı. verdirsek ne ne söyleyebilirsin? Ee, bir kere çekinmesinler. Çünkü ben başvurularda böyle hani hmm. çekinebileceklerini düşünüyorum. Ee, bence her yere CV'lerini yollayabilirler. Hani bilmediklerini söyleyebilirler ama meraklı olduklarını Doğru. yani hiçbirimiz bilmiyorduk. Zaten merakımızla, ilgimizle başladık. Ee, o konuda eğer istiyorlarsa gerçekten hani staj yapmak ama staj yaparken hani çok çalışacağını da bilmek ama bu şey gibi değil eskiden hani e, stajyerlere böyle çok kötü davranılıyor gibi <gülüyor> şu cümleler var öyle değil ama <gülüyor> hani birlikte çok çalışılacağını bilmek. Çalışmıyor ee, aslında hiçbir şey olmuyor. Yani. Ya, hiçbir olmuyor yani. yani hani ya da ben onu hiç yaşamadım yani ben çalışmadan hiçbir şey sahip olamadım o yüzden bir ben de öyle bir şey var ee, olan da görmedim sonrası bitti. Zaten. <gülüyor> zaten yani. <gülüyor> hep sonu kalmadı. <gülüyor> kalmadı. Yani gelmedi. Ee, o yüzden hani böyle kurumlara, sanat kurumlarına neyse ilgi alalım alakaları. yani sanat galerisinde olabilir müzik kurumunda olabilir başka müzede bir şey de olur. olur müzede olur cvlerini yollamak başvurmak zaten açıklanıyor açıklıyorlar da hmm. öyle şeyleri ona takip etmek o en detaydan başlamak ama tabii ki kendilerinin alanlarını ve kendi yeteneklerini de ezdirmeden o doğru, da bence çok, çok önemli evet, bu çünkü bu e, ne yazık ki evet hep birlikte çalışıyoruz ben şimdi güzel güzel anlatıyorum ama e, herkes bir değil herkes çok ee, farklı ki, e, farklı şey şeylerle hani davranabilir farklı evet. ee, ortamlar çalışkanlıklarını evet, suistimal Bunlar edebilirler evet. ama bu demek değil ki çalışmayalım hani kendini bilerek, bilerek. takip ederek yapmaları da önemli ee, bunları söyleyebilirim Süper. ve yılmasınlar yar yani biraz e, şeyler de iyileşti. Artık herkes hakkını alıyor, merak etmesin. Çünkü bizim dönemimizde biraz daha <gülüyor> evet, bütçeler şeyler e, çok tabi, ufaktı. Tabi. Şimdi herkes e, daha, geçmişten evet. gelenler onu gözeterek iyi hale onu getirmeye çalışıyor. çalışıyor. Evet. Çok güzel. Evet. Allah yani. Süper. Eline, yüreğine sağlık. Ay teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok güzel şeyler, şeyler söyledin. Sağ ol, sağ ol, varol. evet. Sağ ol. E, Ağzına sağlık, ayağına sağlık. Çok teşekkürler. Güzel hediyelerine, tatlılarını. Afiyet olsun, teşekkür sağlık. ederim. Ben teşekkür edecek çok bir şey bırakmadı bana Atilla. <gülüyor> ben de size teşekkür ederim. İyi ki Beni varsın. buraya kadar getirdiğiniz için. <gülüyor> İyi ki varsa. Sağ olun. Güzel yüzünü çeksik olmasın Aynen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Son, Son parçamız parça, evet yine bir Türk sanatçıdan, Türk, ıı, Türk cazcısından. Piyancımız Aydın Esenden gelecek ama ona bir e, yabancı basçı Miroslav Vitus eşlik ediyor bu kayıtta. Evet. Ediyor. Ve böyle sırtınızı yaslayın. Derin bir nefes alın. Evet. Ne geliyor? Nefes. nefes. Aydın abiye de selamlar olsun. Burada. <gülüyor> olsun. <gülüyor> Hoşçakalın. İyi haftalar diliyoruz. Haftaya ECM programıyla karşınızdayız. Evet. ECM'in birinci programıyla karşınızdayız. Birinci program. Görüşmek üzere. İyi geceler. Sev. Ben atilla Yiğit'in ne yapacağız? Joy da laflayacağız.